Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki programı geçen haftanın devamı gibi düşünerekten e, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda yaşanan problemleri e, konuşmaya ayırıyoruz. Bir kısmını <gülüyor> diyelim. Evet. E, biz bu geçen haftaki telefon söyleşisini açıkça söylemek gerekirse... Pazar günü yapmıştık Volkan Hatunoğlu'yla Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nda yüzme eğitim kurulu eski üyesiydi ve e, paralimpik yelken, yüzme değil yelken, yine karıştırdım. Evet, yelken. <gülüyor> e, paralimpik yelken e, eğitim kurulu eski üyesiydi ve bu spor dalında yaşanan tekne bulamama problemini, kiralayamama problemini konuşmuştuk. Ardından e, Bedensel Engeller Federasyonu'nun... Mali Kurul, Genel Kurul'un ibra edilmediği haberini pazartesi günü aldık ve devamında da olaylar gelişti. Evet, hakikaten enteresan şeyler oldu ee, engelliler sporunda geçtiğimiz haftalarda. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu toplam 16 farklı spor branşında e, engelli, ampute ve paralimpik sporculara organizasyon imkanı sağlayan önemli bir kuruluş aslında. Yani bizim de bunun üstünde bu kadar durmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Ee, çok önemsiyoruz engelliler sporunu. Türkiye'nin de bu anlamda nüfusunun da yüksek olması sebebiyle ve engelli nüfusunda ciddi anlamda e, önemli bir miktarda engelli yaşıyor ülkemizde ve e, bu insanların da spor sayesinde hayata tutunmaları söz konusu olabiliyor. Evet yani otobüse binmeleri bile çok zorken Otobüsü, e, hayata trene. bir şekilde ha. bağlanmaları açısından sporun aracı olması önemli bir E, Mevhun bizim için. Ancak bu yaşanan son gelişmelerde e, spor federasyonlarının biçimlerini, yönetim biçimlerini evet. ortaya koyuyor. E, yani e, olay istersen bir kısaca aktaralım. Tabii. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 22 Kasım 2014 tarihinde dördüncü e, Mali Genel Kurulunu organize ediyor. Ee, ve bu Mali Genel Kurulda e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, yorumu şudur ki federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiyor. E, i̇bra edilmemesi e, ne demek? E, bu federasyonu yani Bedensel Engeller Spor Federasyonu'na gereken bütçenin aktarılmaması anlamına geliyor. Ee, şimdi 15 Şubat'ta yeniden bir genel kurula gidecek Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nda ve bu sayede e, mevcut yönetimin bir ibra edilme durumu söz konusu olabilecek yani baktığımızda sorun aslında biraz bürokratik yani evet 60 gün ertelenmesi de söz konusu evet. e, spor dallarındaki yarışmaların aynen öyle ee, yani böylesine bir bürokratik bir sorun insanların spor yapmasına engel oluyor Ee, tabii e, Şöyle de bir açıklama geldi Gençlik ve Spor e, Genel Müdürü Mehmet Baykan'dan e, Geçen yıl Bedensel Engeller Spor Federasyonu Başkanlığının e, 4,5 milyon lira bütçe Talep ettiğini e, söylüyor e, Bu 4,5 bir, bir milyon önce de, liralık bütçenin üzerine de Ek bütçe de istenmiş ayrıca Böyle bir iddia geliyor yani Gençlik Spor e, Genel Müdürlüğü tarafından e, Bir yıl önce de 4 milyon liralık bir bütçe kullanımı'nun federasyon tarafından yeterli bulunmadığı açıklanmış. Şimdi baktığımızda şöyle durum: biz aslında bedensel engelliler spor federasyonu başkanı Demirhan Şerefana ulaşmaya çalışıp olayın iç yüzünü kendisinin ağzından, birinci ağızdan da öğrenmek. istedik ama e, bağlantı kuramadık kendisiyle. Onu yani şöyle burada. diyelim hani bağlantıyı kurduk öncesinde evet. sözleşmiştik hafta sonu bir telefon kaydı yapmak için hı hı. ancak o süre için içinde bu olaylar gerçekleşti ve e, federasyonun da resmi sitesinde yer alan bu uzun ve oldukça da e, mali bütçelerin yer aldığı e, rakamların yer aldığı bir açıklamanın hı hı. ardından herhalde daha fazla bu konuda. E, tartışmak, konuşmak istemediği için yayına bağlayamadığımızı söyleyelim. Ancak e, yani iddia, onun da söylediğine göre e, iki senedir federasyon aracılığıyla yurt dışına çok sık gidip geldiği ve bu harcamaları gereksiz yaptığı iddiası var mesela. O da kendisi diyor ki iki kere gitmişliğim var yurt dışına <gülüyor> mesela. E, kimi haberlere göre ki yine şu... E, <gülüyor> kalıplaşmış cümleyi kullanıyor. Malum gazetede çıkan habere göre, isim vermek istemiyor ama malum gazetede <gülüyor> çıkan habere göre e, Güney Kore'deki tekerlekli sandalye, basketbol, dünya şampiyonasına 9 yönetici götürmüşüz. Böyle bir yalanı pek sık duymazsınız. Elimdeki belgeden de göreceğiniz üzere bu şampiyonayı ben dahil 4 yönetim kurulu üyesi gitmiş evet. diyor. Yani bu en basitlerinden bir tanesi. Tabii bu detayı biraz aslında baktığımızda. E, işin içine Hı -hı. her olaya karıştığı gibi diyebiliriz. Belki Erman Toroğlu'nun da karışması var. <gülüyor> Kaya Çilingiroğlu'nun da yönetim kurulunda istifası vardı. O da onun da istifa etmesi kafaları karıştırdı. Tabi Erman Toroğlu'nun ya da diğer iddiaların diğer konuya müdahil olanların iddialarına göre de tekerlekli sandalye şirketi olan Demiran Hmm. Şerifanın, e, evet, e, ussuz bir şekilde böyle iddialar yaptığı iddiaları var. E, bunun uzun uzadıya. Da, evet. Erman Torol'un da bu konuya girmesi enteresanmış. Hakikaten yani ben e, olumlu karşılıyorum aslında bir bakıma bu tip bir girişimi. Yani daha ka kamu oyuna yayılması. ana akımda kendi yer bulması anlamında önemli bir adım tabii. Yani çoğu kişi şu anda bedensel engelliler Spor Federasyonu faaliyetlerinden ve faaliyetlerin durmasından haberdar değil. Yani de. mantıklı bir şekilde konuştu, yorumlar yaptı sürece <gülüyor> evet, <öylece. gülüyor> evet, sürece herkesin bu konuda fikrini beyan etmesine laf edemeyiz tabii ki ama umarız e, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu içinde ruh çağırma girişimlerine kalkışması, spor programlarında e, bu konunun üzerine daha fazla çok konuşulacağı <gülüyor> evet. benziyor. Sporcularla görüştük bu sıra içinde. Hepsini tek tek bağlayamayacağımız için yayına şu şekilde görüşlerini aldık. Tabii ki 2016'da Rio'da yapılacak paralimpik ve olimpiyat oyunları var. O oyunlara katılabilmek konusunda puan yarışmalarının hazırlık sürecinde sporcuların aktif bir şekilde müsabaka ekseninin evet. tamamlayamayacağı için Turnuvaları, e, yerel turnuvaların iptal olmasından dolayı sık antrenman yapamayacakları için, işte bütçe olmadığı için, sık kamp yapamayacakları için, hazırlanamayacakları için de e, puan yarışlarında geriye düşmek gibi bir dezavantajları olabileceğine evet, dair düşünceleri yani. e, mevcut. Yani. Özellikle tekerlekli sandalye, evet. e, basketbol takımında bulunan Galatasaraylı sporcularında biz maç başına para alan insanlarız. Maçları iptal ederseniz e, biz nereden para kazanacağız serzenişleri Twitter üzerinden de olmuştu. E, Onun da hadi hadi maç evet, başına evet. para verilmesi, kazanmaları vesaire. Bunların dışında e, zaten Galatasaray Spor Kulübü'nün genel olarak içinde bulunduğu bir mali kriz de var. Bu nedenle de e, sporcuların paralarını alamadığı e, gün yüzüne çıkmıştı. Bu gelişmelerinde de Etkisiyle. Ya şöyle zaten hani tekerlekli sandalye basketbolunun biraz detayına girelim. Şu anda e, Avrupa'nın ve Dünya'nın belki de en e, üst düzeyliklerden birine sahip Türkiye. E, zaten Galatasaray takımı sürekli Dünya şampiyonu oluyor e, lige. E, i̇ki lig var. Birincilik ve ikincilik var. Ve bu bir iki ligin e, haftalık masrafı e, Sayın Demirhan Şerifan'ın e, açıklamalarına göre 200 bin TL haftalık gider oluyor bu e, liglerin. Bu tabii önemli bir rakam yani. Bu yani, e, karşılanması gerekiyor ve bu 200 evet. bin liranın içinde şey de var. Mesela tekerlek taneli basketbol takımlarının deplasman masrafları. Hı hı. işte onlara gerekli e, teçhizatın sağlanması konusundaki yardımlar vesaire. Yani haftalık 200 bin liralık bir giderden söz ediliyor. Ve bu e, konuda da yıllık da 2,5 milyon e, lira civarı bir e, tutara denk gelebildiği söyleniyor. E, fut, Amputa futbolu 1,5 milyon lira civarı bir bütçe ayrıldığını söylüyor Demirhan Şerefan. Yani ikisinin toplamı... ...baktığımızda 4 milyon lira civarı gibi bir bütçe gerekiyor diyor. Bir etmiyor. Onu söyleyelim en <gülüyor> azından. Yani, e, bu iki spor, iki spor branşı için yıllık 4 milyon lira civarı bir bütçe gerekiyor. E, federasyonun yıllık yani Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden aldığı ödenek... ...4.8 milyon lira olarak gözüküyordu. Yani 16 spor branşı dedik. Basketbol ve futbolu bir kenara bırakalım. Geri kalan 14 spor branşı için... 800 bin lira gibi bütçe gerekiyor. Yani e, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bu rakamı uygun görüyor. Bu da tabii e, yetersiz bir rakam. E, bakalım ne olacak? Bu maddi e, mali genel kurulun ibrahasından sonra bütçede bir artırım olacak mı? E, ya da nasıl nasıl bir durum olacak? Başkan devam edecek mi? Yani bunları kendisinden dilemek isterdik tabii ama belki ileride bir gün kendisine yine bağlanabiliriz. Evet şimdilik bizde evet. yapılacak yeni bir Kurul seçimlerini bekliyoruz. Şubat ayında olacak. Evet, ondan sonrasında Vay, e, yine tekerlekli e, pardon Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonunda ne oluyor, ne bitiyor konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Şimdi bir e, nefeslenmek için e, havayı değiştirmek için bir müzik molamız olacak. Barış Manço dinleyeceğiz. Barış Manço çalmamızın bir sebebi de genelde işte bu aralar aslında pek çalmıyoruz. Sporla ilgili müzikler ya da bununla bağlantılı müzikler ama e, yine içerik olarak Barış Manço'nun e, sözlerinin çok eğlenceli olduğu fakat sporla da bir şekilde bağdaştırıldığı bir parçadan e, devam edeceğiz programımıza. Hı hı. 95 yılında Müsaadenizle Çocuklar albümünde yer alan isim e, yer alan parçanın adı En Büyük Mehmet Bizim Mehmet isimli parça. Öksüz doğdu Mehmet İte kaka büyüdü Mehmet 11 yaşına doğru okula da gitti Mehmet Çaka çaka okudu da Mehmet Döne döne başladım. Ama hak getire Mehmet Okumaya sökemedi ki Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Bütün köy toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet Ula Mehmet En büyük Mehmet Bizim Mehmet Mehmet, bizim Mehmet Askere gitti Mehmet, eğitim gördü Mehmet Jandarma komando, doğuya da gitti Mehmet Ala vere dala vere de Mehmet Hadi yine yürün de Mehmet Ne ballı çocuk, vallay çok şanslı çocuk Ne amcası var, ne dayısı Bundan iyisi, Şam'da kayısı Mehmet, ola Mehmet En büyük Mehmet, bizim Mehmet En büyük Mehmet, bizim Mehmet Bir kızı sevdi Mehmet, eridi de bitti Mehmet. Ama başlık parasını bulamadı gitti Mehmet. Nuh dedi kız babası Mehmet, peygamber demedi Mehmet. Kız eline kına yaktı Mehmet, babası paraya taktı Mehmet. Olmadı gitti Mehmet, bir ömür bitti Mehmet. Olmadı gitti Mehmet, bir ömür bitti Mehmet. Bütün köy toplansın. Mehmet'le ballı çocuk, vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var, ne dayısı, bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet La Mehmet En büyük Mehmet, bizim Mehmet En büyük Mehmet, bizim Mehmet En büyük Mehmet, bizim Mehmet Açık Radyo'da Açık Dergi içinde yer alan Efektif pas programı devam ediyor. Nereden hatırlıyoruz aslında bu şarkının futbolla bağlantısını diye sorsa Utku sana. Hatırlayacak Nereden musun? olabilir acaba? Acaba Şifo Mehmet'le bir alakası var mıdır ya? Ee, var. Hatırladın galiba. <gülüyor> ee, li günlerde e, duyduğumuz, sıkça duyduğumuz bir parçaydı. Hatta Mehmet Özley'in sahaya çıkarkenki <gülüyor> görüntüsünü e, loop e, tekrar halinde gösterip e, saldım çayıra Mehmet e, sözleriyle hmm. eşleştirmişlerdi. Benim de aklımda Bravo, oradan yer etmişti. Ya. Evet, onlar iyi Evet onları iyi yakalamış. <gülüyor> Bizim de aklımızda iyi yer etmiş. Tabii canım. Zamanın en güzel futbol eğlence programıydı. Dozundaydı. Tekrar anı onu. Tabii canım ya, kaliteydi ya. <gülüyor> yani... Tabii tabi. Ee, Barış Manço çalmamızın bir sebebi var Tabi evet. ki onun da ölüm yıl dönümüydü 1 Şubat 99'da Hayatta gözlerini yummuştu Bizim de büyüme çağımızın en, <gülüyor> Gerçi birçok insanın Büyüme çağının evet, tabii. Çağlara zamanı sığmaz bir sanatçı olduğu için ee, Ona e, yer verdik Hatırladık Program öncesinde Metin Oktay'la açmıştık Zaten onun aldığı Delangol'ünü Onu da bu şekilde andık Bir de Can Bartu'nun 30 Ocak'ta <gülüyor> e, Doğum günüydü Onu da böylece doğum gününü kutlamış olalım. Evet, anma serisini bu şekilde bitirdikten sonra benim kısa bir haberim var. Tabii. Ee, Kızlar sahada diye devam eden, 3 senedir e, yapılan bir sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz bunu. Bir organizasyon, şirket ligleri. Şirketlerin e, kadın çalışanlarının hmm. takım grup oynadığı bir organizasyon. Onlar bir duyuru Ve yaptılar bizlere ulaşıp. Ee, kızlar sahada heyecanlı. Üçüncü senesinde üç ayrı şehre taşınıyor. Kurumsal olarak takımını kur gel e, şeklinde. Pardon kurumsal ve takımını kur gel. Yani şirkette olabilirsin. Hmm. Ya da mahallede arkadaş toplantısı gibi bir takım kurup da yapabilirsin katılımını. İstanbul'un yanı sıra artık İzmir ve Ankara'da da olacakmış. Kızlar sahada.com hmm. adresinden Kayıtlarda açmışlar 1 Şubat'tan itibaren koskocaman bir kayıt ol butonu var. Ona basıp kayıt kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Onları da e, yakın zamanda bu stüdyolarda e, ağırlamayı planladığımızı görmeyi umduğumuzu söyleyelim. Yani güzel bir organizasyon. Bunun erkek versiyonu da vardı bildiğim kadarıyla. Şirketler arası. Yani erkekler arası evet, halı sahalikleri birçok var ama <gülüyor> kızlar sahada ya da kadınlar sahada kadınların sahada olduğu e, spor organizasyonları bu şekilde fazla olmuyordu. E, hatta geçen senelerde oynayanlar e, bazı açıklamaların konulmuş siteye. <gülüyor> Hep ötelenen ve yapılamayacağını düşündüğüm kadınlar arası spor organizasyonu ve özellikle futbol her bakımdan heyecanlı da demişler. Futbol evet. evet. <gülüyor> ne güzel. Kadın futbolunu Bu şekilde destekliyorlar. Daha ayrıca umarız yeterince oynayan sayısı bulabilirler. Yani <gülüyor> şu an dalga geçmiyorum yani yeterince var. Tep işten bir Yeterince var. Yeterince evet. var. <gülüyor> e, devam ediyoruz Afrika Kupası'na... şöyle bir özet geçerek. Evet Afrika Kupasında son dörde kalındı. E, çeyrek final maçları oynandı hafta sonu ve e, Demokratik Kongo e, Filiz Sahili ile oynayacak yarı finalde ve Gana ev sahibi ...Ekvator Genesi ile oynayacak. Ekvator Güneş'i hakikaten tarih yazıyor orada. Gruptan çıktıkları maçta hakikaten e, maç sonundaki sevinçleri görülmeye değerdi. E, ve daha sonra yoluna devam ettiler. Olaylı bir turnus maçı sonrası. Evet, 90-3'te penaltı çalındı. Ekvator Güneş'e ev sahibi için. Oldukça da tartışmalar, Çok şüpheler ya. yaratmadı. Değil, yarattı yani. kendi yani e, Tabii ev sahibine olunca bu 90-3'ler ister istemez daha önceki yaşanan şike olaylarından... ya da baskı altında kalma olaylarından ya da organizasyonun ev sahibini bir şekilde turnuvanın içinde tutup turnuvayı canlı kılma ardusundan kaynaklanan şekiller de olduğu için bir şüphe uyandı bir de... izleyenlerin takip edenlerin içinde. Yani Tunus baktığımızda Yani bir zamanlar diyelim Afrika'nın en iyi takımlardan biri diyebiliriz Hı, herhalde. Turnuvaya Özellikle, da sürpriz olarak gö gösteriliyordu. Yani, yani sürprizi, turnuvanın sürprizi olarak gösteriliyordu. Gösteriliyordu, Pardon. aynen. Ee, hani başarısızlığın baskısı ve bi biraz da beklentiler şimdi olunca bu kaybetmeyi hazmetmek pek de kolay olmuyor. Ee, ama penaltının ne kadar tartış tartışmalı olduğunu yeniden hatırlatalım. Evet, evet. E, dün aslında dün, güzel evet. bir maç vardı Fil dişi sahildi ve Cezayir Çok İki enteresan kadar yani. yani. er, er, erken, erken final gibi bir maç oldu aslında O baktığımızda e, Bütün herkesin Demeyelim ama yani önemli bir kısmın favorisi Cezayir'di bu turnuvada e, Çünkü Dünya Akvası'ndaki müthiş performans e, Hemen ardından elemelerde Nağ mağlup ki gelmek Son, maçı, e, son maç zaten şeydi Teferruat'ta onu kaybettiler Ee, ...bu kupayı da almaları bekleniyordu. Zaten FIFA sıralamasında en yüksek Afrika takımı onlar. Ama Fildiş'i bu sefer kazandı. Ee, yıllar sonra acaba o beklentiyi karşılayacaklar mı? Ee, Drogba'sız kupa kaldırmak <gülüyor> Drogba'yı birazcık üzebilir. Kariyerinde bir Fildi Afrika kupası Aynen. olsaydı, bir kıta kupası olsaydı belki... ...daha az iç burkuk olurdu. Tabii bilmiyoruz Hı. Demokratik Kongo... neler yapacak demokratik Kongo Cumhuriyeti onlara çok iyi geliyorlar yani 4 Şubat'ta oynanacak bu maçta Aynen, ee, 5 sonra. Şubat'ta da <gülüyor> Gana Ekvator Ginesi herhalde Çarşamba Perşembe günleri bir katakulli olmazsa Gana <gülüyor> fil dişi arasında e, iyi bir final göreceğimizi düşünüyorum ben Keşke yıllardır tercih. yıllardır kurumsal <gülüyor> olarak kendi ülke futbolunu geliştiren birçok ülkede e, milli oyuncusu oynayan işte U 20'sinden hemen çıkar çıkmaz bu seneki turnuvaya oyuncularını katan ve hep bu şekilde alttan gelenlerle devam eden Ghana'nın hmm. örnek teşkil edebilmesi açısından e, örnek alınması, doğru sistemi uyguladıkları için örnek alınması açısından e, bir artık şampiyonluğa ulaşmalarını istiyorum. Uzun zamandır da uzak kalmışlar. 4 e, turnuvası üstüse yarı finalde e, yarı oynadılar en az. Ama ben... Yani Afrika'nın Hollanda'sı. Gibi evet yani. Oraya kadar gelip orada duruyorlar. Ama biraz da şu var ki takım içinde çok ciddi e, iç çekişmeler var. Yani e, iç, iç, içinde çok fazla İrlandalı barındıran bir takım Ghana. E, çünkü bir önceki teknik direktör Kwesi i götüren de mesela yardımcı antrenördü diyorlar. Yani söylentiler bu yönde. E, yani tabii bu ne kadar doğru tartışılır. Hı -hı. Ama şimdi yeni antrenör ile Ghana e, ne yapabilir? Ki yeni antrenör zaten bu turnuva başlamadan bir ay önce gelmişti Abraham Grant. Ee, bir, bir şampiyonluk finali var onun bir Afrika Kupası finali de olabilir herhalde yani çok da sürpriz olmaz şu aşamada. Ekvador Ginezi çok zayıf bir takım kendilerine göre. Ama kazan kazansınlar mı? Hadi kazansınlar diyelim yani sana işi gider. hala öyle olsun. Ee, Afrika Kupası'ndan sonra ben evet. şöyle başka bir duyuru yapmak geldi aklıma. Hı hı. Hı hı. Geçtiğimiz sene e, Nisan ayıydı yanılmıyorsam Nisan ayından itibaren başlayarak bin çocuğa bin bisiklet. Sloganıyla yola çıkan Velotürk ekibi Projesini e, 4 ya da 5 Yanılmıyorsam yarışa katılarak Tamamladı 1000 bisiklete ulaştılar e, Ellerine pedallarına sağlık Daha sonrasında biz onları konu kalmıştık Ne olacak devam edecek mi Diye sormuştuk Sarper Günsal'a Bakalım bizim de aslında Niyetimiz var ama herkesin kendi yolunu ayarlaması gerekiyor bunun için. İşte kimisi okulda kimisi televizyon programcısı, kimisi evet. dergi yayıncısı vesaire. Bunları bir ayarlayıp oturup konuşmamız gerekiyor demişlerdi. Müjdeyi verdiler. Nisan'dan itibaren başlayarak tekrar belki de daha fazla sayıda bisikleti amaçlayarak, hedefleyerek tekrar Velotürk ...pistlere geri dönecekmiş. Evet. şey belli değil herhalde henüz... ...Rota. E, rota konusunda kendileriyle görüştüm. Hani belliyse biz de yayın programımızı alıp... ...geçen sene yaptığımız gibi takip etmeyi... ...planlıyoruz dedim ama henüz... ...kimi yarışlar belli değil. O konuda e, sevgili dostumuz... ...Berkem Ceylan'ın organizasyonunu bekliyorlarmış. <gülüyor> Neler olacak göreceğiz. Yani Velotürk gibi... projeleri, kızlar sağda gibi projeleri desteklemeyi her zaman evet. bir amaç olarak, bu programın hedefi olarak belirlemiş bir ikiliyiz. Evet. Ee, son olarak da istersen e, Afrika, şey, Avustralya, Avustralya açık ya. tenis turnuvasına girelim. Evet, girelim. Bir grand slam, hani e, gelenektir <gülüyor> girelim. E, evet. Erkeklerden Djokovic. Hadi finale gelmeden şunu söyleyelim. Tabii. E, Marcel Ilhan Evet, evet. Aslında Geçen yani. senenin e, şampiyonuyla oynamıştı. Wawrinka'yla. Tabii son şampiyonluğunda evet. evet Wawrinka'ya talihsiz, e, talihsiz göre, bir kura evet. sonucu e, diyebiliriz buna. Elendi. Ben öyle bakmıyorum. Yani e, sonuçta Rottlieu Arena'ya çıktı. E, son şampiyonu karşı ve, ve maçı Eurosport 1'den canlı yayınlandı. Evet. E, çok önemli tabii ki. Zaten başkası da gelse elenebilirdi sonuçta. E, yani bir şekilde adı biliniyor. İşte evet. Wawrinka kimi eledi de geldi. Marcelo eledi geldi. Yani Keşke var ki kupayı da alsaydım. Ve şöyle de bir şey var. hani Böyle sporcuların kendilerini geliştirmesi için Hı -hı. şampiyonlarla oynaması evet, her evet. zaman denk gelecek de bir şey değil. Aynen öyle. Dünyanın 70 numarasını kaybedeceğine 4 numarasını kaybediyorsun işte. Yani bu <gülüyor> yani yeniliyorsun. Yani Bizi yurt tesellisi belki biraz ama evet. Ama şu anki durum bu yani kabul yani edeyim. Yani. Şey de mümkün değil. Teniste Hı -hı. işte arayalım dünya bir Hı -hı. numarasını da işte 200.süyle ya da 150.süyle şu anda. sayıyı atıyorum Marcel'in sayısını sırasını. 100 numara da evet. ama hani hadi bir maç yapalım demek o kadar da kolay değil. Zaten o, onların değil. ayrı bir e, marka yöneticileri vesairesi var. Ona göre planları, programları belli oluyor ve bütün turnuvalarda da mümkün mertebe yaralıyorlar alıyorlar zaten. Aynen öyle. Yani şey gibi düşün. Basketbolda Amerika basketbol takımıyla maç yapmak gibi düşün. Evet. O maçı kazanmak için çıkmazsın. O andan keyif almak için çıkarsın. Yani e, ne kadar üst seviyede insanların olabileceğini görmek için, yaşamak için çıkarsın. Bu da biraz öyle oldu. yani Bence iyi bir tecrübe oldu Marsel adına ki zaten Marsel'in de artık Ee, gelişme aşamasını geçtiğini ve artık dünyada ilk 20 30'a kalmasının çok zor olduğunu herhalde herkes kabul ediyordur yani. Evet yine de belki alacağı bu tecrübeleri belki de e, nesiller için antrenör olmayı karar verirse aktarması açısından Vak. fena olmaz. Yani <gülüyor> Keşke bir servis kıraydı. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yapamadım. Neyse. Ee, yine de evet. finale gelelim. Yine de tabii eline sağlık. En tabii, azından tabii. Avustralya açıkta bir Türkiye'den temsilci var diyebiliyoruz. Evet finalde Djokovic Andy Murray'i 3-1 yendi. E, çok kran kranlı bir maçtı. Yani ralliler inanılmaz uzundu ki bundan bir ne bileyim 10 yıl önce falan bu kadar uzun ralliler hiçbir yerde izleyemezdik. E, çünkü bugün tenisinde artık fiziksel güç çok ön plana çıkmaya başladı ve ona karşı koymak adına da aynı gücü ortaya koymaya çalışıyorlar. E, Djokovic'in Murray'i 3-1 yendi. E, finalin yanı sıra e, Nadal'ın Biraz gelmesi sonucu e, elen, erken elenmesi, Federer'in ondan da erken elenmesi, e, üçüncü turda elenmesi bu turnuvanın dikkate değer noktaları olmuştu. E, Federer dönemi bitiyor mu o tartışılır ama e, alttan çok iyi tenislerine geldiğini söylemek gerekiyor. Özellikle Berdy için turnuvasıydı bu. Kadınlarda da e, yine Serena Williams kazandı. Evet bir ara vermişlerdi onlar 2008'lerin <gülüyor> sonrasında evet. tekrar kortlara döndüler ve ağırlıklarını, ambargoyu koydular tüm kupalara. Yani Sharapova'ya karşı çok net bir üstünlüğü var zaten Serena'nın. Bunu da yine gösterdi bu turnuvada da. Ee, artık e, ondan sonrasına bakıyoruz herhalde. Çünkü kadın tenisi Williams sonrası bir çıkmaza giriyor gibi. Ee, süper Yıldız yetiştirmek konusunda özellikle. Çıkar çıkar. Martina Hingis'ten sonra da, ya, Steffi Graf'tan sonra da böyle olmuştu bel, ama 1-2 senelik durgunlukların ardından. Belçikalılar geldi. Kleister Sen'in. Onlar çıktık, onlar da e, bitirdikten sonra ortalık biraz da şey kaldı. Serena kaldı. O gittikten sonra ne olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Evet. Son olarak şunu da söyleyelim. Hı hı. E, Asya Kupası oynandı. Asya Uluslar Kupası. Asya Uluslar Kupası'nı bir başka kıta temsilcisi Avustralya kazandı. O da e, Dünya Futbolu'nun geldiği ilginç noktalardan bir tanesi. Evet. Biz yarışmacı bir turnuvada yer almak istiyoruz deyip Asya Konfederasyonu'na katılmak isteyen ve Ee, uzun süredir de bu turnuvada yer alan en güçlü takımlardan biri olan Avustralya e, finalde Güney Kore'yi yenmeyi başardı ve kupaya uzandı. Evet e, ve o ile ilgili çok kısa bir detay daha verelim. Filistin katıldı bu turnuvaya. E, bir gol attı belki 11 gol yedi ama orada oradaki varlığı da. Hakikaten önemliydi. Evet, Irak'ta yarı final oynadı yanılmıyorsam. Irak'ta Irak hakkında... müthiş bir içerek final sonucu İran'ı yendi ve yarı evet, final çıktı. Müthiş de bir yazı yazıldı. Bu Irak hikayesiyle alakalı Ali Murat Hamarat'ın kaleminden bir günün internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Diyerek programı tamamlayalım. Twitter.com Taksim adresimizdir. Oradan bizlerin yaptığı duyuruları bulabilirsiniz. Effective programın kaydını bulabileceğiniz internet adresidir. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşende kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efective Passing